bismillahirrahmanirrahim. Siyer bölümünde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam ilk davete başladığı dönemden bahsetmiştik. İşte bu dönemde, davetin ilk başladığı dönemde meydana gelen bazı önemli gelişmeler ve hadiseler var. Bunlar, Muhtarif müslüman oluşuyor. 1. Habistan hicreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman olması 2. Habistan hicreti Zulüm belgesi ve genel bu korkut Hudeybiye Anha'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'in vefat etmesi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın taife yolculuk yapması İsra ve Miraç hadisesi 1. ve 2. Akabe beyatları Bunlar önemli ve büyük hadiseleri. Biz bunların detaylarına bugün girebildiğimiz kadarına gireceğiz. Kalanını da Allah izin verirse daha sonraki dönemlerine sohbetimizi erteleyeceğiz. Hamza bin anhın Müslüman olması, bulutlarla dolu ufuktan ortalığı aydınlatacak bir şimşeğin çakması kuvvetli ihtimaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik geçen haftalarda bahsettiğimiz eziyetler, zulümler, işkenceler, alay edişler, isimler, takmalar onun amcası ve süt kardeşi Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasına sebep olmuştur. Hamza radıyallahu anh, Müslüman olmasının sebep hakkında e, onun şöyle bir rivayet bahsediliyor. Bir cariye Ebu Cehil'in kardeşinin oğluna eziyet vermesinden dolayı Hamza'yı kınadı. Bunun üzerine o Ebu Cehle doğru yöneldi. Ona kızdı ve sövdü. Ben olduğum halde sen Muhammed'e nasıl söversin dedi. Suratında feci bir şekilde yaraladı. Hamza radıyallahu anh'ın başlangıçtaki Müslümanlığı bir tarafkirlik duygusuyla olmuştu. Yani başlangıçta bir akrabalık tarafkirliğiyle olmuştu. Ancak Allah onun gönlünü yakin nuruyla açtı ve böylece müminlerin seçkinlerinden oldu. Kurazi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hamza radıyallahu anh'ın Müslümanlığı, hamiyet yani akrabaya olan tutkunluk ve tarafkirlik duygusuyla olmuştu. Haremden çıkıp avlanırdı. Döndüğünde Kureyşlilerin toplandıkları yerlere uğrardı. Onlar Safa ve Merve civarında otururlardı. Hamza radıyallahu anh onların yanına uğrar. Şöyle şöyle oklar attım, şöyle şöyle yaptım derdi. Sonra da evine giderdi. Bir gün yine avundan döndü. Bir kadın karşısına çıktı ve kardeşinin oğlu Ebu Cehil tarafından nasıl muamellere tabi tutuluyor biliyor musun? Kendisine sövdü, tartakladı ve şöyle yaptı dedi. Hamza radialan onu gören biri oldu mu diye sordu. Kadın vallahi bütün herkes gördü dedi. Bunun üzerine ilerleyerek Safa ve Merve civarındaki söz konusu meclisin yanına gitti. Onlar oturuyorlardı. Ebu Cehil de aralarında bulunuyordu. Hamza radıyallahu an, yayına dayandı ve şöyle şöyle oklar attım, şöyle şöyle yaptım dedi. Sonra iki eliyle birden yayını tuttu ve onunla Ebu Cehil'in iki kulağının arasına vurdu. Kulak ibiğini yardı. Sonra şöyle dedi: Sen onu yayla, diğerinde kılıçla al. Ve peygamberi olduğuna şahid ediyorum. Onun Allah'tan getirdiği her şeyin gerçek olduğuna şehadet ediyorum. Oradakiler, ey Ebu Ammare o bizim ilahlarımıza söyledi. Bizim nazarımızda sen onların üstün olduğun halde şayet sen de olsaydın yine seni de doğrulamazdık. Bu senin yaptığın bir aşırılıktır. Ey Ebu Ammare dediler. Bunu Taberani rivayet etmiştir. Ravileri aşırı dincilik mi yapmış olduğuna evet. göre? Aşırılıktır. E, taraf de, Şimdi aşırılık e, kelimesi din hakkında kullandığı zaman bazen e, dinde ilimsiz hareket etmek edilir. mesela hele kelimeten de Aşırı gidenler, zorlayanlar helak oldular. Abdest alanlar hakkında bu mesela. Hele kelimeten de. Abdest alma içinde aşırı gidenler helak oldular. Eee yapılanırken Bunlar dinlerini öğrenmeyi, detaylandırmayı o kadar aşırılaştırmışlardır ki kendileri bile amel edemez olmuşlardır. Hatta e, bugünkü Tevrat yorumlarında yani Tevrat'ın yorumu olan Talmud mu diyorlar artık neyse e, Tevrat tefsirlerinde diyelim öyle hükümler vardır ki mesela pazar günü bisiklete binmek haramdır diye bir hüküm koymuşlar. E, bunu Birisi araştırıyor, diyor ki niye böyle bir yuksum var acaba diye ee, şöyle illetlenirme yapmış Yahudi alimi. İşte Pazar günü Yüksal e, Kitapta ne yasa gelir? Pazar günü dal koparmak yasak. Ağaç, yaş ağaç dal koparmak yasak. Ya tutmuş demiş ki e, o zaman atabilmek de yasak olsun çünkü atabilen onu kamçılamak için dal koparır, atını kamçılar. Atabilmekte yasak olsun diye öyle bir hüküm koymuş. Atabilmekte haramdır pazar günü diye. Modern çağın bir alimi de demiş ki, o zaman bisiklete de binmek haramdır. Çünkü bisiklet de ata benziyor. Yani bu şekilde komik durumada düşmüşler. Hatta bazı onlardan, belgesellerden bile izlemiştim. Net olarak da hatırlamıyorum da elektrikli eşyaların bile kullanılmasına hoş bakmıyorlar iyice detaylandırıp amele edilemez hale getirmek. Zaten adeta örnek e, buzağı meselesinde adeta kesmemek için zorluyorlar. Ya Allah Allah. Nasıl bir inek? Rengini söylesin, bize efsafını bildirsin şeklinde e, sürekli Sarım. işi yokça sürüyorlar. İşte Allah'ın dinini de böyle zorlaştıra zorlaştıra, kasten zorlaştırma da var. Şimdi şey, oluyor bu Ali Kürşün söylediği gibi yani mutfak bidattır. Ee, Ali Küçük'ün tefsirinde öyle bir şey okudum ben. Ee, i̇şte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayrı odalar yoktu. Banyo için ayrı oda, mutfak için ayrı oda yoktu. Dolayısıyla bu bidattır. şeklinde bir şeye gidiyor. Şimdi bidat kelimesini e, yanlış algılamaktan kaynaklanıyor bu. Bizim e, yani kitap ve sünnet anladığımız bidat kelimesi e, Allah'a yakınlaşmak için yapılan fakat kitap ve sünnetten vahiyden herhangi bir delile dayanmayan şeydir bidat. O mantıklarda da bir mantıkla bakarsan bize diyorlar ki oho sen o zaman sünnete bu kadar balıysan niye deviye binmiyorsun da arabaya biniyor diyorlar. <gülüyor> Şimdi dünya işleriyle ilgili sonradan çıkma şeyler e, bizim bidat kavramına girmiyor. Ama terim manasında aldığın zaman e, bidattır, evet sonradan çıkmadır, yeni çıkmadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtesat derken yani e, kulli muhtesetün bid'ah buyururken her sonradan çıkma şey bidattır derken buradaki hadese dinde sonradan çıkan şeyler demektir. Çünkü din e, ikmal olmuştur. Maide suresinin 3. ayetinde beyan edildiği gibi din tamamlanmıştır. Sonradan herhangi bir şeye, herhangi bir şeyin keşfine de ihtiyaç yoktur bir şeyle amel etmek için. Rüyasına da ihtiyaç yoktur. Kayıptan bildirilme hususlara da ihtiyaç yoktur. Veya başka bir şekilde olsun. İçtihatla sonradan konulan bir hüküm bile olsa böyle bir şey olamaz. Din tamamlanmıştır. Ee, bu yüzden İmam Malik demiştir ki, Allah ona rahmet eylesin. Amin. Ümmetin sonunu da öncekilerini hangi şeyler temizlemişse tezki etmişse, ıslah etmişse aynı şeyler ıslah edecektir. Çünkü din tamamlanmıştır. Evet. Diyor. Ee, bir zaman e, Allah ve Resulünün koyduğu esaslardan daha güzel bir şey koyamayız. Arki araya gelse bundan daha güzelini koyamazlar. E, bu yüzden e, genel kaydedir. İbadetlerde asıl olan Hürmettir, haramlıktır. Yani Allah'a ibadet etmek haramdır. Ta ki Allah ve Resulü'ne bir delil olacak. Allah'a namaz kılmak haramdır. Ta ki Allah ve Resulü'ne delil olacak. Allah ve Resulü'ne delil var nasıl? Günde beş vakit namazı emretmiş. Ve bir takım nafile namazları da Allah Sen beyan etmiş bize. Bunları kılabilirsin. Bunlar yoksa... Bu, bu şekilde bir delil yoksa işte ben e, akşamla yatsı arasında evabin diye bir namaz kılayım 6 rekat şöyle şöyle seyahatlara nail olayım dersen bir adet işlemiş olursun. Çünkü bu konuda sahih bir şey yoktur. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve evabin namazı Develerin yavrularının ayaklarını güneşin ısıttığı kumdan yandığı zamanda kılınan kuşluk namazıdır buyuruyor. Ebu Hureyre'den, Müslim'den gelir o zeytin Erkan'da. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette ise evvabin namazı kuşluk namazıdır buyuruyor. Yani TB edenlerin, çokça Allah'a yönelenlerin namazı, kuşluk namazıdır buyuruyor. İmam Tirmizi ise e, akşam ile yası arasında kılınan 6 rekatı, kim bunu kılarsa işte cennette şöyle dereceler vardır gibi e, bir iki örnek veriyor ve bunların zayıf olduğunu, hatta e, isnadında Yakub bin Velid el-Medeni olduğunu söylüyor ki, Yakub bin Velid el-Medeni hadis uydurmakla itham edilmiş bir ravidir. Dolayısıyla böyle bir ravinin getirdiği tek kaldığı rivayet asla amel edilemez. Birinci Habeşistan hicreti, ilim adamlarının çoğunluğuna göre bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirilmesinin 5. yılının Recep ayında gerçekleşmiştir. Hicret edenler 10 erkekten ve 4 kadından oluşuyordu. Başkanları da Osman bin Affan radıyallahu anh idi. Beraberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukiye radıyallahu anha vardı. Bu grubun içerisinde Ebu Seleme, Ümmü Seleme, Ebu Sibre bin Ebu Ruhüm ve eşi Ümmü Külsüm, Amir bin Rebi'a ve eşi Leyla, Ebu Huzeyfe bin Utve bin Rebi'a ve eşi Sehle binti Suhail, Abdurrahman bin Avf Mus'ab bin Umeyr, Suheyl bin Beyda ve Zübeyir bin Avvam da vardı. Allah onlardan razı olsun. Bunların çoğunluğu Kureyş kabilesindendi. Ya. Müşriklerinde bir gemi kiraladılar ve bu gemi kendilerini istedikleri yere ulaştırdı. Müşriklerden kendilerine dokunacak işkencelerden emin bir şekilde orada bir süre kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ise çok az sayıda Müslüman kalmıştu o da. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman olması, abdül Allah şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğundan beri hep güçlü kimseler olmuşuzdur. Bu hali Menakubül Ensar kitabında rivayet ediyor bunu. Han'ın Müslüman olması. 1. Habeşistan hicretinden sonra gerçekleşmiştir. Bazı ilim adamlarının tercih ettiği görüşe göre bu olay ilk hicrette hicret edenlerin Mekke'ye geri dönmelerinin sebeplerinden biri olmuştur. Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması olayı ise şöyle gerçekleşmiştir. Radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Ben Ömer radıyallahu anh'ın herhangi bir konuda ben bunun şöyle olduğunu sanıyorum deyip de onun dediği gibi çıkmadığını görmedim. Ömer radıyallahu an otururken güzel bir adam yanından geçti. Ömer radıyallahu an dedi ki ya ben kanaatimde hata ettim yahut bu cahiliyedeki dini üzeredir bu adam. Veya bu onların kahinlerinden biriydi. Adamı bana çağırın dedi. Adam yanına çağırıldı ona bunu söyledi. Adam bugünkü gibi bir Müslüman adamın karşılandığını görmedim dedi. Yani bir Müslümanın böyle karşılandığını ilk defa görüyorum söyledi söylediliyor. Sorduğum şeyi mutlaka bana bildirmeni istiyorum dedi. Adam cahiliye döneminde onların kahinleriydim dedi. Cinlerinin sana getirdikleri içinde en garip olanı neydi? diye sordu. Adam şöyle söyledi. Bir gün ben çarşıdayken cinnin beni büyük hayrete düşürdüğünü bildiğim için bildiğim bir şey getirdi. Dedi ki cinleri ve onların yoldan çıkarmalarını Alıştırdıktan sonra ümitsiz bırakmalarını, develerin ve semerlerinin üstüne binmelerini gördün mü? Ömer Radyoğan dedi ki, ben onların ilahlarının yanında uyurken bir adam bir buzağı getirip kesti. Bir kimse de şiddetle bağırdı ki ondan daha yüksek sesle bağıran birini görmemiştim. Ey çarpışma! Kurtarıcı iş! edebi konuşan adam diye seslendi. Yine senden başka ilah yoktur diyordu. Kalktım ondan sonra şu peygamberdir deyince kadar çarpışmaya girmedik. Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşinin evine gitmesi Kur'an okuması, Müslüman olması sonra Darül Erkam'a gitmesi konusunda onun kölesi, yani Mevlası Azatlı kölesi, Eslem'in naklet rivayet meşhur olmuştur bu gelişmeler o rivayette uzun bir şekilde anlatılmaktadır. Hafız Nurettin el-Heysemi şöyle demiştir. Bu rivayeti bezar nakletmiştir ve ravileri arasında Usame bin Yezid bin Eslem vardır ki bu kişi zayıf biridir. Heysemin bu şekilde söylüyor. Bu rivayetin raviler arasında aynı şekilde İsraf bin İbrahim el-Huneyni de bulunmaktadır. Bezzar, onun rivayeti tek başına nakletti. Yani kendinden önceki Rabiden rivayeti sadece onun aldığını, ondan başka bu rivayeti alan birinin bulunmadığını söylemiştir. Hafız İbn Hacer onun hakkında şöyle diyor. İshak bin İbrahim el Huneyni Ebu Yakub el Medenidir. Zayıf biridir. <gülüyor> ee, Eyhaki Delail'de senediyle rivayet etmiştir. İbni İsa diyor ki bana onu nakledildiğine göre Ömer radyalarının Müslüman olmaz, şöyle olmuştur tamam. diye devam ediyor. İbni İnşam siretine bunu naklediyor. Demek ki neymiş? Ömer radıyallahu anh. İşte kız kardeşinin Kur'an okuması üzerine gelmesi falan. Bu zayıf bir rivayet. İki tane illetli ravisi var bu hadisinde. Hafız i̇bn Hacer diyor ki Buhari bu kıssayı Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olması babında Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet edildiği şekilde ve Talha'nın Ömer radıyallahu anh'den rivayet ettiği şekilde vermiştir. Çünkü bildirildiğine göre bu olay Ömer radıyallahu Müslüman olmasına sebep olmuştur. Neymiş sebep olan şey? Bak diyor ki hani bu e, şu geçen adam ya cahiliyeden birisi cahil evet, halkın tamam, birisi ve o kahinlerden biriydi diyor. Çağırın bana diyor onu. Adam gelir böyle bir şey ben ilk defa görüyorum. Müslüman böyle mi karşılanır diyor. Hayır diyor. Murtaka benim sorduğum şeyi söylüyor. Evet doğru diyor. Diyor cahiliye döneminde kahinleriydim diyor. Şeylerden haber ver bana diyor. O anlatıyor. E, Ömer radıyallahu diyor ki O anlattıktan sonra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 E ee, bu hadise Ömer radıyallahu hanım hem kendisini tefhid-i e, işitmesem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verilmesini e, bundan haber veriyor. Buhari de bunu Ömer radıyallahu eee Müslüman olması babında, hem, Ensar'ın haber babında rivayet etmiş. Şeyde yok bunda. Yani. <gülüyor> Buhari'nin böyle bir toplamında yok, kız kardeşiyle olan mesele mi? Yok bunda. Bu Buhari'de geçiyor. Ben Akıb-ı cilt Çek, olan da çünkü e, yani. Buhar'ın muhtasarını çıkaran Zübeydi e, sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini yani Merfu hadisleri e, almıştır oraya. Sahabe sözlerini çıkarmıştır. Bu da sahabeden gelen bir rivayet. İbn-i Ömer Radiyallahu anh'a Ömer Radiyallahu anh'ın Müslüman'ın müşterine Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasının sebeplerinin biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve duasıdır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle demişti. Ey Allah'ım İslam'ı şu iki adamdan sana en sevimli olanıyla Ebu Cehil'le ve Ömer bin Hattab'la üstün kıl. Eyvallah. İbn Ömer radıyallahu anh'a dedi ki ondan Allah'a en sevimli olanları Ömer radıyallahu anh'ıydı. rivayet etmiştir. Elbani de sahip olduğunu beyan etmiş. İbna diyor ki, Ömer radıyallahu an Müslüman olunca insanlar evinin etrafında toplandı ve Ömer dininden çıktı dediler. Ben de o zaman genç bir çocuktum ve evin damında bulunuyordum. O sırada üzerinde ipek bir hırka bulunan bir adam geldi ve Ömer dininden mi çıktı? Bu da neyin nesi? Ben onun komşusuyum dedi. İnsanlar onu görünce daldılar ben bu kimdir diye sordum As bin Vail dediler Buhari rivayet etmiştir bunda Abdullah bin Ömer radıyallahu madem, Ömer bin Hattab Müslüman olduğunda Kureyşliler onun Müslüman olduğunu bilmiyordu o Mekke halkı içinde bir haberi en hızlı yayabilen kimdir diye sordu Cemil bin Mamerel Cuhmi, Cum Cumahi dediler onun yanına gitti ben de kendisiyle beraberdim peşinden gidiyordum Duyduğumu ve gördüğümü anlayabiliyordum. Adamın yanına vardı ve... Ey Cemil ben Müslüman oldum dedi. Vallahi adam bir tek söz söylemeden... Mescid-i haram, Haram'a gitmek üzere kalktı. Kureyş topluluklarına seslendi. Ve ey Kureyş halkı İbn-i dinden çıktı dedi. Ömer radıyallahu anh de yalan söylüyor. Aksine ben Müslüman oldum ve Allah'a iman ettim. Onun elçisini doğruladım dedi. Yani... Kureyş halkı da Müslüman olduğunu zannediyordu o zaman. Mekke müşrikleri de Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine olduklarını iddia ediyorlardı. Ama şirk konumuzdaki ee, her ne kadar Müslüman olduğunu iddia etseler de e, şirke şirk ile daha iç içeler tanınır. Ömer radyalan. bu yüzden bu hızlı dedikoducu zaten Hı, işte Ömer dinden çıktı şeklindeki sözü. Hayır ben asıl şimdi Müslüman oldum diyerek diyerek işte. anlayışını tasih ediyordu. Üzerine üşüştüler. O güneşin ışıkları başlarında kararmaya başlayınca kadar kendileriyle vuruştu. Ya. Ömer Radyalan biraz durdu ve oturdu. Ötekiler başına durdular. Ömer Radyalan onlara ne istiyorsanız yapın. Vallahi eğer 300 adam olsaydık ya siz Mekke'yi bize bırakırdınız veya biz onu size bırakırdık dedi. Onlar böyle başına toplanmış dururlarken üzerinde ipek bir cübbe ve mavimsi bir gömlek bulunan bir adam geldi. Ne oluyor size diye sordu. i̇bn Hatta Hattab dininden çıktı dediler. Adam bırakın bir adam kendisi için bir din seçmiş. Siz Adiyoğullarının adamlarını bize bırakacaklarını mı sanıyorsunuz dedi. Bunun üzerine adeta üzerinden çıkarmış bir elbise gibi oldular. Etrafından dağıldılar. Ben daha sonra kendisine Medine'de o gün senin etrafına toplananları dağıtan adam kimdi diye sordum. Oğlum vail idi dedi. i̇bn ile Ahmet Fezailü's-Sahabe isimli ee, Ahmet bin Hanbel'in eserine bazı eklemeler yapmıştı. Ziyade rivayetler eklemişti Abdullah bin Ahmet babasının kitabına. Orada rivayet ediyor. Heysemi bunu Bezzar ve Muhtasar olarak yani özet olarak Taberani de rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir. Ancak İbn-i yapan biriydi. Bu ee, yani zayıf raveleri bilinmeyen ad ve ünvanlarıyla anarak hadis-i senedindeki, senedindeki zaafı gizlemeye çalışıyordu demiştir. E, Şuaybel Arnavut'da El-İhsan Fi takribi sayı ibna, İbni Hibban adlı eserinde e, onun o esere yaptığı Dip, çalışmasında bu hadisin isnatı kuvvetlidir demiştir. Bu hadisi hakimle muhtasar olarak rivayet etmiş ve şöyle söylemiştir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göre sahihdir. Ancak Buhar ve müslim bunu kitaplarına almamıştır. Zeheb'i de hakimin sahih demesine muvafakat etmiştir. İbn-i İshak aslı itibariyle, zatı itibarıyla güvenilir bir rabidir. Muhammed bin İshak. E, fakat tedlis yapardı. Güvenilir bir ravi eğer müdellis ise ve yaptığı rivayet anane ile geliyorsa yani e, hadis eda sigaları olan hadde haddesena, enbeena ahberena gibi eda sigalarından birini kullanmadan işte Seyfullah Suheyb'den şekilde naklederse buna anane işte Seyfullah An Suheyb şeklinde anane ile rivayet ederse böyle bir râv güvenilir olmakla birlikte tedlis yapma gibi bir hasleti de varsa anane ile yaptığı rivayetler kabul edilmez. Ta ki aynı rivayet başka bir yoldan Muhammed bin İshak'tan hadis eda sigaları olan haddesena, akberena, embeena gibi sigalardan biriyle geldiği tespit edilirse o zaman sıhhat derecesine çıkar. Tedlis denilen Hadis, hadis isnadındaki zaaflemektir tedlis. Bu şekilde tedlis yapan bir kimse güvenilir bir ravi de olabilir. Zayıf bir ravi de olabilir. Zayıf bir ravi, ravi ise şayet bu kendisi ve sadece o hadisi o rivayet etmişse hiçbir şekilde onun rivayetiyle amel edilmez. Çünkü aslı itibarıyla zayıftır. İster tedlis yapmış olsun ister edasi gazıyla nakletmiş olsun. Hiç fark etmez. Ama güvenilir bir ravinin Teddis ile bilinen gönlül bir ravinin ananesi sigasıyla yaptığı rivayet alınmaz sadece. Ama eda sigalarıyla yaptığı rivayetler alınır. Eda aktarım aktarım olarak. Hadisi eda etmek. Yani e, a, üslubuna, adabına uygun şekilde rivayet etmek demek. İkinci Habistan hicreti var. E, bugün vakit biraz geç oldu. Allah Hazretleriyle izin verirse onu da ee, sonraya bırakalım huzeyeli e üzmeyelim bu bugün. Allemin yok sakin ve selamun aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm ve aleyküm aleyküm aleyküm aleyküm